¡Gracias! Kainat. Bugün 30 Ocak Perşembe. Yıl 2014, ay 1, gün 30 Kasım 30 84. 1435 Hicri Rebiülevvel 29, 1429 Rumi Ocak 17. Erbani'nin sonu, fırtına. Günün malumatı. Erbil 21 Aralık 30 Ocak.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 Sonraları bazı yerlerde bu usul kaldırılarak, kiliselerde haçın bir kazana doldurulmuş olan suyu atılması adet oldu. Erbain sona erince kış mevsiminin yarısının geçtiğine hükmedilir. Büyük Saatli Marif Takvimi Büyük sat up in bed and deciphered it. We wrote out the parts and at the end of it we found it was all in one word. That word is in the Zulu language and uh, a missionary tells us it means a lion, whatever that means. However, all the voices kind of take off like instruments. Now you listen. The bass part comes first. Hey, up! Oh, my way Oh, my way Oh, my way Hey, oh, up! Marie-Mouet, marie -ma Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradio.com ve Açık Gazete programı haftanın dördüncü Açık Gazetesi başladı. Ömer Madra, Can Tonbil Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, Winmo Way adlı parçayla açılışımızı yaptık. Pete Seeger, 94 yaşında hayatını kaybeden, ölen... 3 Mayıs 1919 doğumlu Amerikalı müzisyen siyasi aktivist yazar ve folk müziğinin de efsanevi ismi o ilk dönemdeki araştırmalarından şarkılarından birini çaldık Weavers grubuyla beraber yapmış oldu Pete Seeger'ın içinde bulunduğu 70 yılı kapsayan müzik hayatının her zaman en tipik özelliklerinden biri olarak halk müziklerini neredeyse Afrika ise Afrika, Karaiplerse Karaipler oradan alarak ve halkla birlikte o konserlerde topluca söylenecek hale getiren ve yaygınlaştıran bir şey. Bu da Wimoway'dı gece. Aslan uyuyor. Zulu dilinde bir şarkı onunla o açılışımızı da The Weavers grubundan Wimahue ile yaptık devam edelim şimdi tarihte Eduardo Galeano'ya göre neler olmuş ve günler yürümeye başladı Eduardo Galiano, Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık 30 Ocak Mancınık 30 Ocak 1933'te Adolf Hitler Alm Almanya Şansölyesi oldu. Kısa bir süre sonra ulusun yeni sahibine ve efendisine yaraşır şekilde çok büyük bir tören düzenlendi. Orada alçak gönüllülükle haykırdı. Ben gerçek çağını kurmaktayım. Uyan Almanya, uyan. Ve roketler, havai fişekler, kilise çanları, ilahiler, tezahürat yankıyı daha da arttırdı. Beş yıl önce Nazi partisi oyların yüzde üçünden daha azını toplamıştı. Hitler'in zirveye doğru olimpik sıçrayışı, maaşların, iş imkanlarının, para ve diğer her şeyin dibe doğru aynı anda düşüşü kadar olağanüstü oldu. Topyekün çöküşle çılgına dönen Almanya, suçlulara, yani Yahudilere, kızıllara, homoseksüellere, çingenelere, zihinsel özürlülere ve çok daha fazla düşünme saplantısına kapılmış olanlara karşı sürekabı başlattı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galiano. Çeviren Süleyman Doğru her yayıncılık. Tarihte bugün de aldığımız küçük diğer notlara da bakalım. 30 Ocak 1923'te Yunanistan'la ahali mübadelesi antlaşması yapıldı. Haberi var. 1923 Aralık'ında başlayıp 1927 yılına kadar süren bu uygulamayla 400 bin kadar Türk ve 1 milyonu aşkın Rum yer değiştirdi. Kendi arzuları hilafına yer değiştirdi. 1942'de bugün Türkiye'de pasta yapımı ve ticareti yasaklanmış. Stokçulara uygulanacak cezalar da belirleniyor bu şekilde. Çünkü savaş şartlarında pasta kaçakçılığı yapılmaması gerekiyor. İhtikarı. Pasta lübis. 2001'de evet. 2001'de de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki iç tüzük görüşmeleri sırasında çıkan Arbe'de de Doğru Yol Partisi Milletvekili Feyzi Şahanlıoğlu kalp krizi geçirerek öldü. Evet, geçen gün soruyordunuz e, mecliste ölen olduğuna dair bir haber okuduktan sonra kim ölmüştü diye. Feyzi Şahanlıoğlu hayatını kaybetmişti kalp krizi geçirerek. Evet işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Nadir, tek mi bilmiyorum. Nadir ölüm olaylarından biri kavga, gürültü patırtı sırasında. Evet, tarihte bugünü de bu şekilde kapattık. Gelelim bugün de bugün. Neler olmuş? Havalar, sular. Çok İstanbul ve civarında da Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde de soğuk hava dalgasının hakim olduğu. Evet. Söz konusu. İnsan e, Ocak ayının ilk haftadan o sıcacık geçen iki, Ocak ayının ilk haftalarını arıyor açıkçası. Oldukça soğuk bir hava var İstanbul civarında, toprağın civarlarında. E, Kuraklık yer yer devam ediyor. Hem, evet. hem Türkiye'de hem de dünyanın dört bir tarafından daha o, o yönde haberler geliyor. Hali hazırda sadece yağmur yetmez, e, karın dayanması gerektiğine dair bazı açıklamalar vardı. İstanbul için de bu geçerli. Barajlardaki su oranın yeterince olması için evet onlara geleceğiz evet. hemen yani bir kayıp haberi var onu da hemen söyleyelim Hürriyet'ten Reha Erus bildiriyor Roma'dan 1960'lı yıllarda İtalyan Ladoce Vita tatlı hayat döneminin simgesi haline gelen Türk dansöz Ayşe Nana Roma'da ölmüş 78 yaşında Belli bir kuşağın, özellikle belli bir yarısını yani erkek yarısını derinlemesine etkileyen bir figürdü. Ama diğer yarısını da tabii belki kıskançlık ve haset olarak etkilemiş de olabilir. Roma sosyetesinin uğrak yeri olan Rugantino Gece Kulübü'nde bir gece çıplak dans ederek büyük bir skandale neden olan ve Vatikan'ı da küplere bindiren, öfkelendiren Nana, Hatta şöyle bir olay gerçekleşmiş. Kazara da olsa Nana'nın fotoğrafını gören bazı katolikler akın akın kiliselere koşup kilise kirlenen gözleri ve dimaları için günah çıkarmışlar. Evet öylesine kuvvetli bir şahsiyet dansöz Nana. La Dolce filmi içinde ilham kaynağı olduğu belirtiliyor. Federico Fellini'nin uzun süre kanserle mücadele etmiş. Ayşe Nana hayata veda etmiş. Kendisinin Ermeni asıllı olduğu da bu haberde yer alıyor. Bunu da bizim kuşağı çok iyi bildiği bir isimde. bu bilgiyi bilgiden yoksun olan kuşağı bu bilgide gelmiş oldu. Şimdi Hürriyet'in haberi vasıtasıyla. Günaydın Nana. Günaydın. Evet dönersek hava durumlarımıza. Ee, önemli bir şey. Ee, Şanlıurfa'dan başlayalım. Gene yerel haberlerle gidebiliriz herhalde. Herkese Türkiye gibi Dünya gündemine de devam ederiz kaldığımız yerden. Şanlıurfa'dan başlayalım. Ee, bu yılki yağış ortalaması geçtiğimiz yıllara göre tahmin edeceğiniz üzere oldukça düşükmüş. %43 azalmış. Barajlardaki doluluk oranı ise aşağılara düşmüş. Bölgede, bölgede çok sıcak geçeceği düşünülen yaz öncesinde tehlike çanlarının çaldığına dair haberler geliyormuş. Ve bölgen insanına da uyarılarda bulunuyor. Bunların ne kadar faydalı ve insanların işini kolaylaştıracak şeyler olduğu tartışmalı tabii ama Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı ve Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri Bölge insanına uyarılarda bulundu diye geliyor. Haberler.com'dan aldığımız bir haber. Ama Şanlıurfa yerel medyasından geliyor. Çok ciddi kuraklıktan bahsediliyor. 19 milyar metre küp suyun boşa aktığını söylemişler uzmanlar. Ve randıman oranı %43 olursa bu çok büyük bir İlimizdeki sulama randımanı %55 gibi bir üst düzeydedir Türkiye topraklarına göre ama gene de daha arttırmalıyız, eğitimini vermeliyiz, daha çok yağış ve su için ağaçlandırmaya önem vermeliyiz demişler. Uzmanlar asıl tehlikenin barajlarda olduğu, kotların düşmelerinin olduğu belirtiliyor. Atatürk Barajı'ndaki su yükseklik miktarı şu an 536 metre civarındaymış. 532 metrenin altına düşerse, yani 4 metre daha düşerse büyük bir tehlike olur demiş. Maksimum yükseklik seviyesi 542. Ee, daha önceki yıllarda 540'a kadar ulaştığını da hatırlatmış. Şimdi tam limitte, inşallah daha fazla bu limitin altına düşmez. Yoksa yazın çok büyük sıkıntı olabilir demiş. Bu arada Suriye'ye tahliye edilen sudan da bahsediliyor. Suruç ovasının sulanması için gerekli su miktarı saniyede 95 metre küpmüş. Suriye'ye gönderilen suyun azaltılabileceğini söylemiş. Bu Türkiye için ne kadar gerekli tartı bilinmez ama Suriye için çok ciddi sonuçları olabilir herhalde. Yani biz Suruç Ovası'nda kullanacağımız suyun yarısını her yıl Suriye'ye veriyoruz. Verdiğimiz 40 metre küpü ne kadar azda düşürebilirsek o kadar çok kazançlı oluruz diye konuşmuş. Uzman Öztürkmen. Ya zaman zaman şeyden bahsediyoruz... Suyun olmadığı zaman gıdanın olmayacağını, gıdanın olmadığı zaman da savaşların olacağından bahsediyoruz. Böyle bir potansiyel de var hali hazırda. Mesela şu anda önümde Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı son açıklama var. Son 3 yılda e, bir orduyu donatacak miktarda silah ele geçirilmiş Şanlıurfa'da. On binlerce mermi, yüzlerce silah. E, 2013 yılında sadece 292 kişi gözaltına alınmış. 3 yılda 463 operasyon düzenlenmiş. Bu da her 3 günde bir silah alakalı bir operasyon düzenlendiğinden bahsediliyor Şanlıurfa'da. Yani silahlar böyle leblebi çekirdek gibi satılır bir hale ya da evlerde, ellerde bulundurulur bir hale gelmiş. Böyle bir potansiyeli de var böyle e, bu Şanlıurfa'nın. Sadece bir örnek Şanlıurfa tabii ki. Evet bu küçük aslında yani son derece büyük ama kıyıda köşede kalmış bizim yerel basından ancak bulup çıkarabileceğimiz bir haber. Fakat küçücük bir not olarak Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Ali Rıza ÖzTürkmen konuşuyor ve diyor ki kuraklık ne zaman olacak? Artık kimse kestiremez. Bilimsel verilerse kar ve yağmur ormanı gittikçe düşecek. Peki tedbir Suriye'ye giden suyu keselim. Yani bu mudur yani? Yani Suriye'ye verdiğimiz 40 metre küpü ne kadar aza düşürebilirsek o kadar çok kazançlı oluruz demiş. Bu bakışın oldukça tehlikeli ve sakat göründüğünü belirtmeliyim bana. En azından kişisel olarak. Her çevrelerine baktığı zaman da bu görüşün ne kadar sakat ve tehlikeli olduğunu görebilirler. Hemen komşusu Şanlıurfa'da çatışmaların Suriye'den, e, sürdüğü Suriye'den kaçıp gelenler e, artık binlerce kişi olmaya başlamışlar. En son 3500 Türkmen. Sınırlaşıp Türkiye'ye gelmiş durumda. Zaten hala hazırda bu savaşın en büyük sebeplerinden bir tanesi su sıkıntısı ve ondan ötürü ortaya çıkan tarımsal üretimin durması. insanların da şehirlere akması. Orada çıkan huzursuzluk ve şu andaki durum. Haftadan, haftanın başından beri söylediğimiz işte Tom Friedman'ın New York Times'daki önemli yazısında da açıkça Wikileaks belgelerinden çıkarılarak zaten 2008'de bunun. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi tarafından açıkça bildirildiği George w. Bush Hükümeti'ne bildirildiği ve büyük bir fecat olacağını söyledikleri belirtiliyor FAO Ama buna rağmen şimdi yani küresel ısınmadan da bahsetmiş Öztürkmen. Bir yandan Türkmenler gelirken Öztürkmen de buradan o tarafa doğru bir gönderme yapmış ve ee, suyu ne kadar aza düşürebilirsek o kadar kazançlı oluruz diyor. küresel ısınmadan da etkileniyor. Sulama sistemleri revize edilmeli. Yağmur sulama gibi, damla sulama gibi sistemlerde öncülük yapılmalıdır demiş. Bir an önce salma, vahşi sulamadan daha tasarruflu sisteme geçilmelidir demiş. Bunlar ama hükümet düzeyinde ele alınması gereken ve özellikle de Suriye'de mahvolmuş olmuş durumda olan insanlara bir de böyle bir şey yapma yönünde tedbir olarak getirilmemelidir diye düşünüyoruz. Evet geç mi bilmiyorum ama mesela dostumuz ve eski programcılarımızdan Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu iklim değişikliğinin ilk ve orta öğretimlerde ders mühfretatlarına alınması önerisinde bulunmuştu. Bence sadece yetmez bu iklim öğretim ilk ve orta öğretimdeki ders mühfretatların alınması iklim değişikliği konusunun biraz daha üst seviyeleri, bürokratlar seviyesinde de aynı şekilde bunların alınması. Bu yetkililerin de söylerken bu cümleleri sarf ederken hangi e, alanda etrafında gördüklerini nasıl analiz edeceğine dair başka argümanların da sunulmasını sağlanması gerekiyor galiba. Aynen öyle. Kuraklıktan bahsederken Büyük Göller yöresine geçelim şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeyi ve Kanada'nın oralar ve e, dünyanın taze sularının, tatlı sularının beşte birini barındıran Great Lakes diye adlandırılan yöreden bahsediyoruz. Ve e, e, Amerika'nın Kuzey Yakası diye de, Kuzey Kıyıları diye de adlandırılıyor. E, yok olup gitmekteymiş. Dünyanın tatlı sularının Beşte birinden bahsediyoruz. Kuraklıktan dolayı. Çok ayrıntılı bir haber var. Climate Progress sitesinden onu Joanna M. Forster yazmış. Çok büyük bir tehlikeden bahsediyor. Bütünüyle bilimsel raporlara göre yapılmış. Arada bir takım umut verici haberler var. Fakat Peri botun bile çalışmaması ihtimalini ve o zaman da bütün orada yaşayan komünotelerin toplulukların hayatının tehlikeye gireceğinden bahseden uzun bir yazı var. Bunu şimdi değinerek geçmekteyim. Kuraklık. Aynı zamanda yağmur yağmaması kuraklığın gene Johanna Forster imzalı aynı siteden bir yazı daha var. 29 Ocak tarihinde. Orada da diyor ki yağmur olmaması, kuraklık tahminleri meteorolojik olarak sadece kuraklık anlamına gelmez diyor. Kirli hava anlamına da gelir diye çok önemli bir şeyden bahsetmiş noktadan çünkü yağmur yağmadığı zaman havadaki parçacıklar PM2.5 deniyor ona. O parçacıklar yıkanıp gitmiyor. Havada asılı kalıyorlar. Bu da Dünya Sağlık Örgütüne göre kronik olarak yani sürekli olarak buna maruz kalındığı takdirde kardiyovasküler yani kalp damar hastalıkları ve solunum yolları hastalıkları olması ve daha geçen Ekim ayında da resmen Amerika Birleşik Devletleri'nde de karsinogen yani kanser yapıcı olduğu da açıklanmıştı. Bütün Amerika'da Kaliforniya'dan yani Kaliforniya tarihinin en kurak yılını geçirdiği 2013'te bu Ocak ayının da gelmiş geçmiş en kurak Ocak ayı olması e, muhtemelmiş tahminlere göre. Geçmiş yaz ayı da en sıcak üçüncü yaz ayı olarak tarihe geçmişti. Evet, böyle Central Valley denen yerde e, mesela en feci vurulmuş olduğunu kuraklıktan belirtiliyor. Ama Utah, Oregon eyaletleri de öyle gidiyor. Yani kuraklık aynı zamanda muazzam bir hava kirliliği anlamına da geliyor. Bunu en iyi Çinliler, Çindekiler biliyor olmalılar. Bir de o, hokey sopası diye adlandırılan ünlü Michael Mann ve arkadaşlarının ortaya koyduğu bilimsel makaledeki grafik maalesef gerçekleşiyor. Yani böyle Yatay bir sopa olarak devam ederken birdenbire havaya kalkmış ucunu görüyorsunuz. Kanada'daki Kanada'nın bu şey bölgesindeki Kuzey Kutup bölgesindeki küresel ısınma ısınma son 120 bin yılda görülmüş en büyük ısınmaymış tespit edilmiş. Michael Mann'ı sormuşlar. Gene Climate Progress'ten oranın, onun, o blogun yöneticisi Joram Michael iklimci e, asıl onunla adlandırıldığı için, adı Özdeş olduğu için Michael Menes sormuşlar. Nedir bu hokey sopası mıdır nedir diye. Yeni bir e, araştırma çıkınca e, kanıtlardan e, bir yeni tuğla daha konduğunu söylemiş. Gezegendeki küresel, yani, ısınmanın, gezegendeki ısınmanın insanlık medeniyeti tarihinde görülmüş en büyük benzeri görülmemiş bir büyüklükte bir ısınma olduğunu ama daha o hani havalarda kafalarımızda olan iceberg buzdağının artık buzdağları da yok ya öyle demiş o da kafamızdaki olan buzdağının ucu olduğunu söyleyeyim demiş Michael Mann acı bir espri yapmış yani ve eğer fosil yakıtları böyle yakmaya devam edersek petrol, kömür ve doğalgazı çok daha büyük, çok daha feci sonuçlar verecek olan ve potansiyel olarak geri döndürülemez değişiklikler olacak. Önümüzdeki 10 yıllar içinde, birkaç 10 yıl içinde demişiz, 15-20 yıl içinde, yani şu anda, şu saniyede koymalıyız diye. Gördün evet. mü? Okey. Benim ilgimi daha çok 1950'lerden, 1950'den başlayıp 2013'e kadar süren bu NASA'nın 15 saniyelik 63 yıllık küresel ısınma videosu çekiyor. Ben de size onu gösteririm. Yani 1950'lerde dünya böyle e, normal mavi içerisinde mavinin ağırlıkta bulunduğu sadece Avrupa üzerinde ve Sibirya üzerinde e, aynı zamanda Kanada ve Rönland üzerinde olan bir e, sıcaklığın bulunduğu turuncu renkleri hakim bir şey var resmi var. Blitziger'ın dediği gibi üstümüzde masmavi gökyüzü. Aynen öyle. 1950'lerden başlıyor bu 15 saniyelik video. 1980'lere gelindiğinde dünyanın birçok bölgesinde o eskiden 50'lerde Sibirya'nın üzerinde olan sıcaklık yayılmaya başlıyor. 90lara gelindiğinde daha daha fazla yayılıyor ve 2013 tarihine geldiğiniz zaman boş bir mavi alan görebilmeniz pek mümkün olmuyor. Yani Hawaii'nin hemen yukarısındaki bölgelerde biraz mavilik var, biraz Antarktika'nın üzerinde mavilik var. Ama diğer kısımlarda NASA'nın yayınladığı videodan görüleceği üzere muazzam bir sıcaklık artışından bahsediliyor. Sadece 50 yıl içerisinde olan, 53 yıl, 63 yıl içerisinde olan evet. bir durum bu. Hele son 30 yıl bir de okyanusların dibindeki evet. asitlenme falan hiç söylemeyeyim bile daha iyi. Dolar kaç olacak? Dolar kaç olacak? Ama bizim C planımız önemli yok. Önemli değil değil mi? Evet ama C planımız yok. Onu söyleyeyim de size baştan. B planı da yok bu konuyla alakalı. Yani böyle bir durumda karşı, mutlak katastrofiyle karşılaştığınız zaman o artık Kafanızdaki iceberg de erimeye başladığı zaman, ortada hiçbir şey kalmadığı zaman yapabileceğiniz bir şey yok gibi duruyor. Yani B planı, C planı gibi durumların ya da sistemi toptan değiştirip başka bir sistem getirelim, başka bir gezegene gidelim gibi şanslarınız şu andalık teknolojik açıdan pek mümkün gözükmüyor. Başbakanım varmış ama. C planı mı? Hem B hem de C planı var. Sistemi değiştirecek planda da varmış. Ben korkmaya başladım acaba komünizmi gelecek diye mi? ...detaylarından bahsederiz bunun. Ama ilginç tarafı komünizmde... Bu komünizm yani, gelecek demişti... <gülüyor> ...Cumhurbaşkanı Bayar ...vakti zamanında. Belli olmaz. O kadar geç değil. E, tanıdık... ...dejavular. Yani dejavu yaşayabiliriz belki de... ...hiç belli olmaz bu durumlar. İşin kötü tarafı... ...bu ne sınıf... ...ne ulusal sınırlar... ...iklim değişikliğinden bahseder ve onun getirdiği... ...felaketlerden. Ne de... ...herhangi bir cinsiyet ayrımı yapıyor... ...bir felaket geldi mi iklimle bağlandı, bağlantılı bir felaket... ...Topbeki'nin önündekileri silip atıp götürüyor... ...en son Irak'ta, Irak'ın en zengin bölgelerinden bir tanesi haline gelen... ...Kürdistan bölgesinden bahsediyoruz... ...oradan gelen bir video vardı... ...son iki günde etkili olan sağanak yağışlarla birlikte gelen sel suları... ...sekiz kişinin boğularak ölmesine sebep oldu... ...yollar, yollar göl haline gelmiş... ...normal tırların, arabaların gittiği yollar... ...göl haline gelmiş, ırmak haline gelmiş... ...akıyorlar böyle... Ve 7 kişinin kaybolmasına neden olmuş bu sel vakaları. Ve bildiğimiz caddeden bahsediyoruz. Bildiğimiz caddeden bahsediyoruz. Bahadır'a ilçesinde yolda araçlarıyla sel sularına mahsur kalan bir anne kucağındaki 8 aylık bebeğiyle sel sularına kapılıp gidiyor. Bunun da görüntüleri var. Yani bir araç geliyor evet. sel suların arasından. İnsanlar, i̇nsanlar ellerindeki çocuklarını aracın içine fırlatıyorlar. Onlar hareket edebilsinler diye daha çok hayatlarını kurtarabilsinler diye. Sonra bir anne ile baba ellerindeki çocuklarla geliyorlar. Bir akın tekrardan bir akıntı oluyor. Normal yolun ortasında bir akıntı oluyor. Anne kucağındaki 8 aylık bebeğiyle düşüyor ve çocuk ondan sonra boğularak hayatını kaybediyor. Evet, çok Normalde sıradan hale gelmeye başladı bu haberlerde. Avustralya'da da benzeri bir şey gördüm. Bu kadar trajik değil ama kıyısından ölülmüş. Tamamen kıyısından dönülmüş ölümün. E, sular basmış. Bütün caddeyi insanlar kenarda eğilip bakıyorlar. Böyle bir şey yolu metro çıkışı yani tünel gibi bir şey bu ama tamamen sular basmış. Eğilip bakıyorlar böyle. Birdenbire suların içinden tamamen hiç görünmeyen bir araba fırlıyor üstlerine doğru. Zor kaçıyorlar. Bu cadde yol yani suların içerisinde. Evet suların içerisinden bir araba fışkırıyor böyle. Ve yani yarım saniyeli falan kurtarıyorlar. Böyle durumlar var. Kanada'ya gelince tekrar dönelim. TransCanada bu meşhur kum petrollerini yapan ve yeryüzünü feci bir yer haline getiren e, TransCanada şirketinin e, petrol boru hattında bir patlama olmuş. Göklere, 300 metre göklere çıkan cehennem görüntüleri var gerçek anlamda. Ve 4000 kişiye de bir süre ısınmaları için gaz verilememiş. Burada ciddi bir sorun var yalnız. Çünkü şu anda orada yaşayan insanlar için eksi 32 derece. Yani ısınamadıkları yer eksi 32 derece. Yani çok ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor. Hem Kuzey Amerika'dan, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeyinden hem de Kanada'dan. Yani şöyle düşünün, böyle bir krema şey olsun tabağı olsun önünüzde böyle silme kremayla dolu. Bıçakla üzerine sıyırdığınız zaman böyle rulo haline gelir ya. Onlar işte kar fırtınası sırasında hiçbir Lüle şey Lüle kaymak diyorsun. Lüle kaymak Afyon halinde Lüle kayma. çeşitli mi şey e, böyle estetik yapılar ortaya çıkmaya başlamış. Daha önce pek pek sık görülmeyen evet. hissedilen kara heykelleri ortaya çıkıyormuş. E, tahmin edeyim? Evet. Otur, eksi 32 iken Eksi 32 iken hissedilen kaç? Bilmiyorum. 45. Eksi 45. Orada bir şekilde ısınlamıyorlar. Burundan Odun yakmak yüzükler? da aslında bazı yerlerde kuraklık durumunda yasak. Yani sadece kömürden kaynaklanmıyor. Kirli abahşi partiküller her yerde asılı alıyorlar. Öte yandan da tabii felaketsel haberleri devam. Muğla'dan da tarımsal alanlar, sular altında kalmış Fethiye bülteninden, yerel haberlerden aldığımız bir bilgi Gece başlayıp sabaha karşı artan yağış. Hökelerde etkili olmuş. 40 saat, 24 saatte metrekareye 41 kiloya yakın yağış düşmüş. Karabağlar yaylasındaki tarım arazileri sular altında kalmış. Edirne'de de Benzeri bir manzara var CNN Türk'ün haberi. Şeyi oldu. hatırlatmak gerekiyor. İki hafta önce bu bölgelerde hatta bir hafta önce bu bölgelerde yağmur, yağmur doğal çıkıyordu insanlar. Biraz yağmur Yağmur yağdı ve sel oldu. İnsanlar canlarını evet. zor kurtarıyorlar şu anda. Evet çok korkunç bir durum var. Evet şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da Türkiye'de çok önemli bir gelişme oluyor bunu bazı medyanın bir kesiminde izlemek imkansız gibi görünüyor ama yolsuzlukların örtbas edilmesi konusunda çok büyük operasyonlar gerçekleştiriliyor. Adliyede ulağanüstü köklü değişiklikler var. Ondan bahsedeceğiz. Çağlayan adliyesinde sadece 90 savcının görev yeri değişmiş. Yeni gelen başsavcı Hadi Salihoğlu 17 Aralık operasyonunun yolsuzluk büyük. Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluk operasyonlarından birinin bütün savcıları görevden alınmış durumda. Celal Kara Mehmet Yüzgeç ve Mustafa Erol da dosyadan alınıyor. Sadece savcı Ekrem Aydın Er kalmış durumda. Bir e, muazzam bir köklü değişiklik. O savcıların Ayrıca önemli iş adamlarından Mehmet Ali Aydınlar ve Ahmet Nazif Zorlu'yu da ifadeye çağırmış oldukları haberi de vardı. Reza zarabın mal varlığına uygulanan tedbirin kaldırılmasına da itiraz etmeye hazırlanıyorlardı. Böylece birinci yolsuzluk soruşturması acaba kapatılıyor mu soruları var. Çok büyük bir şey var. Bir de tabii Türkiye'den gene faiz lobisi var mı yok mu haberleri var. Gazetecilere de yayın yasayla ilgili göz verilmesi durumları var. Herkesin bildiği sır dinleme kayıtları da var. Medya grubunu satın alma talimatına ilişkin canlı gazeteden bazı dinleme tapeh dedikleri deşifre şeyleri var. Alt bir kanalından canlı gazeteden. Değil mi? Ve böyle Türkiye'nin çok büyük bir yolsuzluk operasyonunun daha başlarken kapatılması gibi bir durum var. Bu arada da Yeni Şafak gazetesi de faiz darbesinden bahsediyor. Üreten Türkiye'ye faiz darbesi gelmiş deniyor. Onu da zaten konuşma fırsatı Çok ufak olacak. bir sorun var. O sorudan sonra çıkalım. Belki cevabınız vardır. Seyfettin Gürsel ile konuşacağız. Ee, Başbakanın bu hologramlı e, görüntüsünün dakikasının kaç bir olduğunu biliyor musunuz? Bilmek bile düşünmek bile istemiyorum. Aradan sonra belki merak ederim. Mutsune, Hatsune Hak, Hatsune Miku, Hatsune Miku daha daha ucuzdur Hatsune Miku diye düşünüyorum ben de. Pahalı mıymış? Pahalı. Açık gazdi. them everyone when will they ever leave? everyone When will they ever learn When will they ever learn Where have all the soldiers gone Long time passing Where have all the soldiers gone a long long time ago Have all the soldiers gone Gone to graveyards Everyone When will they Ever learn will they ever learn? When will they ever learn?'' The Kingston Trio'dan dinledik ''Where Have All The Flowers Gone?'' yapılmış. En önemli, en tutulan barış şarkılarından biri olduğu söylenir. Savaşa giden bütün o delik, yani bütün o delikanlar nereye gitti? Hepsi çiçeğe dönüştü, mezar'a gitti diye bir döngüyü anlatan çok önemli bir şarkı Pete Seeger'in çok bestelidir ve kayıtlara geçti. Ama mesela Kingston Trio versiyonu, biraz önce çaldığımız versiyonun çok iyi bilindiği dünyada bir şarkıyla Pete Seeger'ı anmaya, uğurlamaya devam ettik. Epey de bir süre daha devam etmeye çalışacağız. Evet. Nerede kalmıştık? Şeyi sormuştum ben size. Ee, Başbakan Erdoğan'ın bu yaptığı hologramlı konuşmada hologramın dakikası kaç para diye sormuştum. Herhangi bir cevap vermeden araya girmiştik. Tahmininiz var mı? Yok. Daki değişiyormuş. 10 bin liradan başlayıp 20 bin liraya kadar çıkabiliyormuş hologramlı görüntü. Birçok de harekete geçmişler. Türkiye'de birçok siyasetçi şey yapıyormuş şimdi ben, biz de hologramda görüntüyle insanlar seslenmek istiyoruz demişler. Öyle Bu bir hologram görüntümüz. üç boyutlu değil mi? Hani Kitapların üzerine de yapıştırılan şeydeki gibi biraz. Evet evet. Aynen öyle. Ee, böyle uzun başbakan galiba kaç dakikaymış başbakanınki? Yarım saat civarında konuşmuştu ama ben o kadarına tam şey yapamamıştım. E, izlemek fırsatı bulamamıştım ilk kısmını izledim. oradan anlaşılabiliyor. 10.000 liradan 20.000 liraya kadar değişebilen bir fiyat aralığında bu yapılan hologramlı görüntü. 10.000 liray desek 20 dakika desek ortalama kaç para yapıyor? 200.000 lira mı? Yok. Yok. 600 bin. dakikası 10.000 liradan. 20 dakika. 20 dakika 200 200.000 lira. 200.000 lira. lira çıkmış cepten. Böyle bir durum söz konusu. Galiba benzin yakıyor. Öyle bir durum da söz konusu olabilir. Benzin mi yakıyor? Benzin yakıyor. Çünkü benzin çok pahalı. Hatta atomdan başka yakacak enerjisi olmadığı için e, oldukça üzülen Japonya ya da böyle bir gerekçe tutulan Japonya'dan gazeteciler gelmiş. Türkiye'deki benzin zambını incelemek için, haber yapmak için böyle durumlarda söz konusu zammı zemmetmeye gelmişler. Ve oldukça şaşırmışlar. Japonya'dan gelmişler. Japonya'da da ki benzin denilen şeyin oldukça pahalı olduğunu düşünebilirsiniz. Yani benzin kaynaklarını bu tip yakıtları uzaklığıyla açısından düşündüğünüz zaman Türkiye'ye gelmişler ve sizden nasıl daha pahalı olabiliyor diye e, şaşkınlık içerisinde sormuşlar insanlara. Hatsune Miku alalım onlara. Olabilir. Dinleyelim. Olabilir. Hologram halinde diyelim. Bu arada bu ee, Uluslararası e, haberlerden de birkaç şey daha söyleyelim. Tunus'ta iklim değişikliğiyle ilgili mücadele kanunu çıkmış. Yeşil Gazete'den bir haber bu da. Evet. Ve üçüncü anayasasına koyan üçüncü ülke olmuş. Her zaman Ahmet insalden alacak değiliz ya Tunus'la ilgili ve dünyayı ilgilendiren haberleri ilk biz, de biz verelim. Ahmet de bizi dinliyorsa neşelensin. Günaydın da diyelim buradan. Günaydın. O baskıcı rejimi deviren ve Orta Doğu'da bir protesto dalgasına yol açan devrimden 3 yıl sonra 26 Ocak tarihli 2014 yeni anayasa kabul edildi ve e, devlete sağlıklı bir iklim ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını güvence altına alan gelecek nesiller adına iklimin korunmasına katkı sağlama ve çevresel kirliliği ortadan kaldırmak için gerekli araçları sağlamak gibi yükümlülükler verilmiş. Önemli aslında. Ekvador ve Bolivya'dan sonra yanılmıyorsam Dominik Cumhuriyeti diyor haberde ama yanılmıyorsam Bolivya e, idi. ilk iki ülke Latin Amerika'dan. E, neyse yani Dominik de olabilir. Böylece üçüncü ülke olmuş. Tunus'un yeni anayasasında haklar ve eşitlik üzerine kurulu bir tarihle buluşma diye çok e, sevinçle kutlanıyor Tunus'ta. Irak ordusuyla aşiret üyeleri arasında çatışma haberleri var. 11 ölü Ramadi'de, Irak'ta El-Anbar e, vilayetinin merkezinde Ramadi'de e, 11 ölü, 32 yaralı, 11 asker ölü ve 32 asker yaralı haberi var. Anadolu Ajansı haberi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin de Kuzey Suriye'de ışığıydı. Yani Irak Şam İslam Devleti diye adlandırılan Selefi örgüt mü bu? Bileceğiz. Neo Selefi olarak geçiyor literatürde. Yani aşırı Hı -hı. dinci diye diyebiliriz. Evet ulus devlete de karşılar. O yüzden selefilik dediğiniz zaman aklınıza böyle diğer ülkeler de gelebilir destekçi ülkeler. Bu ülkelerin destekçi ülkeleri tam olarak kim olduğu bilinmiyor. Hatta El Kaide'nin bile Karşı olduğundan bahsediliyor bu işitlerinden örgütü. Suudi Arabistan, Yemen, Katar gibi ülkelerde aynı şekilde karşılandı. Türk Türkiye'dedir. Bu işit kon, konvoyunu artık tank ve obüslerle vuruyor. Evet, Suriye'nin kuzeyinde çatışmalar meydana geliyor. Özgür Suriye Ordusu ve bu işit militanlarında da buradan kaçan insanlar da Türkiye'ye sığınıyorlar. En son işte bu Türkmen nüfusunu sığınmaya başladığından bahsediliyordu. Yani bir nüfus değişimi gibi bir durum söz konusu bu işit yüzünden. Evet. Tıkanan Suriye görüşmeleri Cenevri'de yeniden başlamış. Ondan da bahsedeyim. Bir de Maliki'den ilginç bir açıklama var. Bugün gazetesinden alalım onu da. kaynaklı Suriye'deki gruplara silah göndermek Irak'a saldırmaktır anlamında. Önemli bir uyarı bu. Haftalık konuşmasında terörle mücadele alanları genişledi demiş ve yakında Felluce'ye de ulaşacağız demiş. Ambarra bağlı Felluce'ye. Ve silah sevkiyatı yapan grupların da Irak'a saldırdıkları anlamına gelir demiş. Bu arada Amerika'dan da Irak'a 24 taptaze savaş helikopteri gelmiş. Bedava değil yalnız maniyeti toplam 4 onda 8 milyar dolar ekimbanı var, yedek parçası var eğitim var, lojitik parçası var. Evet, Irak yönetiminin öyle bir özelliği var. Hem Rusya'dan hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden silah alabilecek bir siyasi yapıya sahipler. Her iki ülkeden de gelen silahlarla beraber. Bu bir paket. Kendi düzenini sağlıyorlar. 480 tane de ne var? Eşantiyon olarak Yüzde. verilmiş. Evet. Hellfire yani cehennem ateşi füzeleri de var. Silah tacirlerinin Göze aydın diyelim. Evet Onu... Ukrayna'dan gelen haberler de var. Mesela Ukrayna'da dün e, hükümetin istifa ettiğini Azarov'un da başbakanlıktan çekildiğini açıklamıştık. Eski cumhurbaşkanından bir uyarı gelmiş. Ukrayna iç savaşın eşiğinde demiş. Ukrayna'da gözaltına alınan göstericiler af tanınması sorunu parlamentoda görüşülürken bağımsızlık sonrası dönemin ilk cumhurbaşkanı ülkenin iç savaş eşiğinde olduğunuz uyarısında bulunmuş. BBC Türkçe'nin haberine göre. Lenoit Kravçuk. ...1991 ve 94 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı yapan... Leonid. Leonid, evet özür dilerim... ...parlamentodaki görüşmeyi açış konuşmasında herkesin büyük bir sorumlulukla hareket etmesini vurgulamış... ...ve Yanukovic de, Cumhurbaşkanı Yanukovic önceki günkü açıklamasında hükümet binalarının boşaltılmasını... ...barikatların kaldırılması şartıyla protestocuların af, af tanıması teklifini gündeme getirmiş... Böyle bir durum söz konusu. Merkel'in göstericileri destek olduğundan, beyaz çaraydan çağrı olduğundan bahsediliyor. Aynı zamanda Rusya'nın da e, batıya uyarısı olduğundan bahsediliyor Avrupa Birliği'ni. Ukrayna'nın iç işlerine karışmayın diye. Diye direniyorlar ama yani şeylerden. Direniyorlar. Yani. O bütün soğuğa rağmen. Türkiye'deki gazeteler ise Rus Pravda gazetesinde çıkan bir yazı üzerinden okuyorlar Ukrayna'daki e, savaş tehlikesini. Rus Pravda gazetesinde yer alan bir habere göre de Ukrayna'nın bölünmesi halinde Kırım'ın Türkiye'ye verilebileceği iddia ediliyormuş. Böyle e, bir şey söylenmiyordur, Deniz Hukuk Uluslararası Teşkilatı'nın üyesi Sercey Aprelev yazmış pravda da. Yazmamış. 1954 yılında Ukrayna'ya verilen Kırım Yarımadası'nın statüsünü tartışma konusu olabileceğini söylüyormuş. Türkiye'deki gazeteciler de internet siteleri de bu haber olduğu gibi almışlar. Aprelev'in yazısında Kırım Yarımadası'nın bağımsızlık mücadelesi de verebileceğini ve hiçbir devlete bağlanmadan, bir de Rusya var, Rusya'ya da bağlanabilirmiş eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa. Kendi bağımsızlık mücadelesini verip Kırım devletiyle karşı karşıya kalınabileceğinden bahsetmiş. Sık sık bu senaryolarda Rus analistler tarafından gündeme getirildiği söyleniyor CNN Türk'te. Kırım vilayeti mesela. Ne gereği var? Bu bir konflik. Tartışılıyor ama. dışarıda. Kesinlikle Türkü dışarıda. Türkiye'de <gülüyor> falan oluyor. Ee, bu arada şimdi yolsuzluk meselesine dönelim. Yani Türkiye'nin ve bizim için açık gazete... Acar muhabirleri için daha önemli bir haber. Ancak küresel iklim değişikliği ve kuraklık olabilirdi. Onları birazcık kapsamaya çalıştık. Şimdi dönelim ve yolsuzluk mesesine bakalım. Bir kere bu yolsuzluk mu yoksa komplo mu o da belli değil. Bekir Bozdağ hakkındaki fezleke iade edilmiş bir kere Adalet Bakanı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı çıkartmıştı. Fezleke neden reddedilmiş? Usullere uyulmadığı ve bakanla ilgili kısmı dosyadan ayrılmadığı gerekçesiyle. Yani bir usul hatası yapılmış. Yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs iddiasıyla düzenlenmişti. Fezleki Adalet Bakanlığı'nda demişti. Bozda iki tane savcımız böyle bir tutanak tutmuşlar demişti. Evet. İnsanları tane hesabına da vuruyor anladığım kadarıyla Adalet Bakanı olur. Gürsel Tekin de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılarından 7 bakan hakkında Fezleke olduğunu iddia etmiş Bunlar ikisi de Bu haberlerin radikalden Fakat Fezleke usullere uymadığı için Uyulmadığı için Geri gönderildi. Nedir Fezleke? Ne demek? Ha bile söylüyoruz diyor. Konuşuyorsun evet. anlatıyorsun Ver mi bildiğin Fezleke'nin ne oldu? Yani var da doğru ve tutarlı olabileceğinden Pek um, ee, şeyim yok ee, i̇ddiam yok böyle bir. Ama sizin e, uluslararası hukukta olan eski haşır neşirliğinizden dolayı siz daha uygun cevap verebileceğinizi düşünüyorum. Uluslararası hukukta vardır herhalde. Hukuk sonuçta. Yani daha çok ıı, özet olarak bir ıı, hukuk tahkikat evrakı, soruşturma evrakı demek oluyor. Yani bakanla sen konuda Biliyor musun bir şeyler diye. Özet, hülasa bir kararla e, soruluyor. O sorulamayacakmış çünkü iade edilmiş. Diğer yedi bakan hakkında da eğer usul hatası yapmazlarsa gene onlar hakkında da böyle sorular, fezlekeler gelecekmiş. Fakat gelelim asıl adliyede hakikaten uyarısını da yapmadı diyemeyiz. E, Hadis e, Salihoğlu, ...İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan... ...çok önemli değişiklikler... ...yapacağım demişti zaten. Ve... E, ...sözünü tutmuş... ...önemli değişikliklere imza attı... ...diyor Hürriyet Gazetesi... ...talimat vermiş. Teknik ve fiziki... ...takip talebinde bulunan... ...savcılar artık... ...tek başlarına mahkeme kararı alamayacak. E, yeni bir hukuk ve soruşturma düzenine... ...geçtiğimiz aşikar. Evet. Huku, yepyeni bir hukuk usulü oldu... Yani i̇nsanlar da değişti. Görevleri de yetkileri de değişti. Yeni kurulan bir teknik büro var. Savcının talebini de değerlendiriyor. Mesela sen, ben Selahattin şimdi böyle bakıyoruz. Savcıdan gelmiş. Yok bu olmaz. Bu fezleke olmaz. Çıkar bunu at diye yere atıyoruz. Yere de atmayıp, çöpe de atabiliriz. Artık tek başlarına mahkeme kararı alamıyorlar. Evet bu söylediğiniz şey sadece yani burada söylenmiş bir şey değil. Aynı zamanda Anadolu Ajansı'nın İstanbul Adliyesi'nde yeni sistem haberi içerisinde de geçen kabul edilen bir durum. Yeni bir sisteme geçildiği. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'yle ilgili olarak çalışma talimat ve iş bölümünü değişikliği başlıklı bir, tebliga, bir talimat yayınlamış. Mesela orada da şey deniyor örgütlü suç evrakları tevzi edilmeden önce başsavcı tarafından Tabii. incelenecekmiş. Aynen öyle. Yani bu çok önemli. Ya sistem oldu herkes tarafından. Yeni bir sistem oldu herkes tarafından kabul ediliyor. Evet. Bunu hatta neo neo savcı sistemi de diyebiliriz. Yani e, teknik büroye gidiyor iş. Uygun görünürse talep mahkemeye gönderilecek, yoksa evrak direkt savcıya da verilmiyor. Baş savcı vekilleri inceliyor. Sonra uygun gördükleri savcıya veriyorlar. Böyle rahat bir tevziyat e, sistemi geliyor. E, ve e, baktıkları dosyalarda tamamen çağlayandaki 192 savcıdan 90'ın 90 yeri değiştirildi. Dosyalar ellerinden alındı. Buna e, çok önemli bir değişiklik var. E, 17 Aralık operasyonu da yani soruşturma, yolsuzluk, ihtikar, hırsızlık vesaire ee, başka bir gözle bakılacak. Bunu 9.30'dan sonra ele alacağız. Evet. Ee, bazı gazeteler mesela Yeni Şafak'ta bunun 17 Aralık komplosu diyor buna. Ekibin görevden ayrılmadan önce bilgisayarlara ne attığı... Format attı. Bu da teknik bir şey. Yani bilgisayarlara format attıktan sonra sanki o bilgiler geri getirilmiyormuş gibi yok okuyanları da biraz şey konumunu, bilgisiz konumuna sokuyorlar. Hangi bilgiler geri getirildi bilgisayarlara format atıldıktan sonra geçtiğimiz yıllara baktığınız zaman gayet bunlarla alakalı olayları görebilmeniz, haberleri görebilmeniz mümkün. Giden ya özel bir yazılımla silmişler dosyaları. Evet, özel bir yazılım. Tamam o zaman. Hmm. E, o savcılara hepsine tabii yalnız görev yeri değiştirilmeyip aynı zamanda yeni fezlekeler gönderilmesi ve soruşturma açılması da gerekir herhalde. Neyse bunu sonra konuşuruz. Evet. Şimdi e, ÇEHAVA e, geçiyoruz. E, ekolojik hareketler gündeminde Zehra Yetkin'le konuşacağız. Ayvalık'ta Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'ndaki durumları konuşacağız kendisiyle. Ekoloji Hareketleri Gündemi Çevre ve Ekoloji Hareket Avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Zehra Hanım. Günaydınlar. Günaydınlar. Günaydın merhaba. Ayvalık'ta e, iyi bir haber gibi gözüküyor. Biraz e, anlatır e, mısınız durumu? Şimdi iyi. Salı günü benim bağlanmam gerekiyordu Öyle evet. bir programımız vardı Ne oldu bilmiyorum ee, O gün gerçekleşmedi Evet ufak bir karışıklık oldu Yalova'dan başka bir arkadaşımızla görüştüm. Ben o gün bekledim Neyse duruşmaya gittim geldim Aa, Bir de ne bakayım Karar gelmiş Danıştay 6. dairesinden Aslında iyi oldu yani Demek ki hayatta aksilik Diye bir şey yokmuş <gülüyor> Evet Şimdi 2009'dan beri yürüttüğümüz, 2009'un Aralık ayından beri yürüttüğümüz hukuk mücadelesini bitirmiş görünüyoruz. Yani hemen hemen bitti. Davayı kazandık. 2009 yılı Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 1 bölü 25 bin ölçekli uzun devreli gelişme revizyon planını iptal ettirdik. Danıştay 6. Dairesi kararını verdi. Danıştay Savcısı da aynı bizim görüşteydi zaten Danıştay'daki duruşmaya da girmiştim. Davayı kazandık. 2004 yılı kararları gündemde. 2009'daki değişiklikler iptal edildi. Şimdi o kararla ilgili ben bir sonunu okuyacağım. Bir de arada bir şey okuyacağım. Önemli olan bir kısım vardı biliyorsunuz. Ay Işığı Manastırı ile ilgili büyük bir sıkıntı vardı orada. Evet, bir tek şey söyleyeyim belki... öncelikle. Yani bu Türkiye'nin en büyük tabiat parkı olduğu evet. söyleniyordu. Bununla evet. ilgili bir karar, yani tabiat Bilmiyorum. parkını kaybetme e, tehlikesiyle yüz yüze olduğu Bilmiyorum. söyleniyordu evet. değil mi? Evet, evet. Çünkü orada e, üç kısmı ayrılmıştı tabiat parkı. Mutlak koruma alanları, sınırlı koruma alanları ve günübirlik girip çıkmayla ilgili. Mutlak kara, koruma alanları 2009 revizyon adı altında tamamen değiştirilmiş. Kısıtlı korumaya geçirecekti. Yani oradaki büyük alandaki, büyük bölgedeki yeşil alanların e, tamamen yok olması, imara açılması, işte bir takım e, eski eserlere, tarihi eserlere fonksiyon yüklenmesi gibi, yürüyüş güzergahların değiştirilmesi gibi bir, bir, birden çok fazla. Şimdi vaktimiz de kısıtlı, hepsini evet. sayamam. Ama orada en önemli kısım Ayşı Manastırı ile ilgili olan kısımdı. Tek restorasyon hemen hemen yapılan alan oydu. Şimdi mahkeme şöyle diyor, her ne kadar kilise, manastır ve bunun gibi yapılarda Kültür Bakanlığı'nın uygun görüşü doğrultusunda sadece aslına uygun restorasyon çalışmaları yapılabilir ve müze amaçlı olarak kullanılabilir hükmü korunmuşsa da mutlak koruma alanlarından çıkarılıp Sınırlı kullanım alanına dönüştürülen bölgelerdeki kilise, manastır ve bunun gibi yapılar için bu hüküm geçerli olamayacaktır. Bu hüküm dedi 2009 yılındaki hüküm. Bölge B sınırlı kullanım alanı ile ilgili plan hükümleri arasında yer alan 422 fıkrasındaki tabiat parkında bulunan ve kültür varlığı tescilli sivil mimarlık örnekleri kültür ve tabiat varlıkları koruma bölge kurulunun Uygun görüşü alınarak Rölevesi ve restitüksiyon Restorasyon ve rekonstrüksiyon Projeleri yapılabilir Ayrıca Kültür ve tabiat varlıkları Koruma bölge kurulunun uygun görüşü alınarak Bu yapılara fonksiyon Yüklenebilir denilmektedir Bu şekilde mutlak koruma Alanlarından çıkarılan Ve sınırlı kullanım alanına dönüştürülen Yerlerdeki kilise, manastır Ve bunun gibi yapıların Daha önceki koşula göre müze dışında başka bir amaçla kullanımı söz konusu olmaz iken plan ve vizyonu ile başka fonksiyonlara ayrılabilmesi olanağı yaratılmaktadır diyor. Şimdi geliyorum şeyine son verdiği karara. Evet lütfen. En son çok oldukça uzun bir karar. Dosyanın bilirkişi raporu ile birlikte değerlendirilmesinden Milli Parklar Kanunu ve bu kanun uyarınca çıkarılan Milli Parklar Yönetmeliği ile belirlenen sınırlar içinde kullanılması gereken planlama yetkisinin, burası çok önemli, korunarak gelecek kuşaklara aktarılması gereken ulusal ve uluslararası değerlerden olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın önemli özellikleri dikkate alınmadan kullanıldığı, koruma ve kullanma koşullarının ana çerçevesinin dava konusu uzun devreli gelişme planı ile belirlenmediği, ve bu koruma ve kullanma koşullarında Milli Parklar Kanunu'na ve Milli Parklar Yönetmeliği'nin 5. maddesinde sayılan ilkelere uyarlılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle 2009 yılı Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 1 bölü 25 bin ölçekli uzun devreli gelişme revizyon planının iptaline dedi. Evet, yani böylece e, evet. davamızı <gülüyor> güzel bir şekilde bütün Ayvalık halkıyla birlikte kazandık. Ayvalık halkına çok teşekkür ediyorum. 10 bin lira gibi iki ayrı dava açmıştık 10 bin lira gibi çok yüksek miktarda olan bilir kişi ücretini bütün Ayvalıklıları katkılarıyla yatırıldı. Bu para bu çok önemli da ne kadar aslında şehrine sahip çıktığının da göstergesi. Evet, yani... Güzel bir dava aldık ama tabii bu e, da, bakanlık tarafına danışta idare dava kurullarında temiz süreleri var. Evet, ama ben bu kararın değiştiğini zannetmiyorum. Öyle mi? Evet. Yani 22 evet. ayrı adayla en büyük evet. tabiat parkında evet. ve enerji santralleri evet. imara açılma Aa, evet. durumları vardı. Evet. Onlarla da uğraşıyoruz. Şimdilik yeri çekildi diye haber aldık. Bakanlıktan galiba bildirmişler. Ama her an tetikteyiz. Yani ayvalığı koruyacağız. Sonuna kadar da koruyacağız. Çok teşekkür ederiz Zehra Hanım. Gayet Çok sık iyi haber konuşma fırsatımız evet. olamıyor. Onun evet, için Evet. Yani Türkiye'nin gündeminde aslında iyi şeyler de oluyor. Samimi, derin, içten şeyler de oluyor. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Biz tebrik olun. edelim sizi. Tebrik edelim. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Ekoloji Hareketleri Gündemi Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Gazete Seyfettin Gürsel ile Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın, teşekkür ederim. Tam zamanında konuşuyoruz aslında. Ortalık karma karışık diyebiliriz. Evet, neler efendim. olup bitiyor? Açıdan da, siyasal açıdan da oldukça karışık. Evet, neler olup bitiyor? Sen, Ahmet Hakan'ın programında da izleme fırsatımız oldu. ikimizin de canına, benim de ama... Çok hızlı gelişiyor her şey. Yani Amerika Merkez Bankası FED'in de ta aylık tahvil alım miktarını 10 milyar dolar daha azaltıp 65 milyar dolara düşürmesi ve onun üzerinde hareketli dakikalar da geçmiş, doları evet. yükseltmiş biraz. Evet. Ne oluyor, ne bitiyor? Valla şimdi şöyle galiba özetlenebilir gelişmeler bir kere birincisi Türkiye'nin zaten yapısal bir zaafı vardı. Bunu çok konuştuk burada da sanıyorum. Evet. Dinleyiciler de biliyorlar. önemli bir şey var. Dış açığı var. Cari açık dediğimiz bu aşağı yukarı yavaş yavaş küçülüyor aslında altını çıkartırsan ama nereden baksan işte 55-60 milyar dolar. Bir de kısa vadeli borçlar da var. Özellikle şirketler Türk iş şirketlerinin Döviz cinsinden 165 milyar e, dolar borcu var. Net borcu yani. Varlıkları da var ama e, borçlarını, varlıklarını borçlarından çıkarttığın zaman 165 milyar dolar. Şimdi bu tabii e, muazzam bir kere bir e, şey de zeminde öyle diyelim. Muazzam bir bir kere döviz talebi var. Şimdi bunun karşılığında tabii bir arz olması lazım. E bu ars daha önce nereden geliyordu? İşte büyük ölçüde bankalar dışarıdan kredi alıyordu, şehirde o, o, o kredileri e, dağıtıyorlardı, kendileri kredi veriyordu. E, bir miktar sıcak para dediğimiz e, yani hisse senetlerine, borsaya işte Türk lirası tahvillere e, yabancılar para yatırıyordu, dışarıdan döviz getirip bozduruyorlardı. Bir de zaman zaman içeride şey var, muazzam 100 milyar doların üstünde aslında bizim vatandaşın şey var, dövizi var. İşte buradan da hani çok böyle yükseldiği zaman kur falan bunlar bozduruyorlardı. Şimdi ne oluyor? Bir türlü şu arz tutturulamıyor döviz arzı. yani çok temelde bir döviz talebi var. Bir de bunun üstüne beklentileri bozucu gelişmeler oldu. Yani 17 Aralık tabii ki çok ciddi bir siyasi belirsizlik yarattı. Yani 17 Aralık hani yolsuzluk işte skandalı ortaya çıktı diye durup dururken siyasal belirsizlik tabii olmaz. Yani normal ülkelerde yolsuzluk skandalları oluyor. Ama böyle Özellikle ekonomiye yansıması olmuyor sağlam e, kurumlara sahip, ekonomik kurumlara sahip. Bizde tabii öyle bir tepki verildi ki buna e, yargının acaba yürütme yargıya darbe mi yapıyor izlerimi doğdu. Çünkü bu, bu çok kritik bir nokta Batılılar açısından eğer e, yürütme yargıya bu şekilde müdahale edecekse ki sonra başka tezahürleri de görüldü. Örneğin bir banka. Türk Hava Yolları 600 küsür milyon TL'lik mevduatını çekti. Şimdi bütün bu, bu, bunların olup bittiği bir ülke e, tabii şüpheyle bakmaya başladı yatırımcılarda. E, i̇ki, enflasyon hedefi tutmadı. Zarar etti yabancılar geçen yıl. Şimdi faiz lobisi falan deniyor ya, yani faiz lobisi varsa aslında onlar zarardalar. Evet. Çünkü e, tabii 5,5-6-6,5 Hadi hatta 7 değil ee, o oranlardan tahvil almış gelmiş döviz bozdurmuş bir 80lerden döviz bozdurmuş şeyler ee, bir yabancı yatırımcının yerine koy kendini 1 milyon dolarım var getirdin yüzde6'dan devlet tahvili aldım 2013'ün başında kur bir 90 bile değil ondan sonra şimdi bugün bir yıl sonra sana ne veriyor devlet %6'dan aa, 1 milyon işte kaç 600 bin dolar yok 1 milyon 6 bin dolar değil mi? Aa, veriyor uh -huh. ondan sonra ee, 1 milyon 6 bin dolar diyorum özür dilerim bu Türk lirasına çevirdin hadi 2 liradan yuvarlak gidelim hesabı aa, 2 milyon TL 2 milyon TL %6'dan ne faiz getirir? Aa, 2 milyon 120 bin lira mı eder? Bu o kadar etmez. Ee, yok evet aşağı şey, kurul öyle galiba. Ee, hmm. sonuçta şunu söylemeye çe çalışıyorum. Çevir şimdi şu o, o parayı şeyden e, dolara bugünkü kurdan 2.28 28 gene bu sabah baktım. Kaç kaç yüz bin dolar zararım var hesabı yapayım. Evet, evet. Vakit kaybetmeyelim. Yani para kaybetti. Türk Türk, Türk vatandaşında para kaybetti. %6'dan sen yatırmışsın, satın almışsın şeyi tahvili enflasyon olmuş %7.4. E real faiz negatif. Ne kazandın hiç, aksine zarar ettin. Şimdi yani orada da bir şey de var. Ciddi bir genel güvensizlik de ortaya çıktı. ekonomiyle ilgili. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğin zaman bir de bunun üstüne işte 17 Aralık'ı izleyen siyasi gelişmeler ve onların yarattığı belirsizlikler de eklenince döviz hızla yükselmeye başladı. Şimdi tabi FED sen hatırlattın. Bir de Mayıs'tan beri aslında önce söylentisi var sonra fiilen geçen ay başladı. Bir de FED'in bu parayı kısma daha doğrusu hala tabi likidite dite veriyor piyasaya ama bunun miktarını azaltıyor. İşte 85 milyardı İki ayda 65 bin lira düştü. Bu genelde herkese etkiliyor. Yani dün mesela ben baktım Brezilya'nın işte Meksika'nın unuttum Macaristan'ın falan bütün bu, bu ülkelerin paralarında da yüzde bir civarında hatta birin üstünde bu bir bir gün için söylüyorum o şeyler vardı, değer kayıpları vardı. Oralarda da kuru yükseliyor. Dolayısıyla Türkiye zaten etkilenecekti ama katmerli etkilen. Ee, ve e, bu etkilenme bütün bu benzeri ülkelerin üzerinde gerçekleşmeye başladı. Ee, geçen e, salı e, normal bir toplu, geçen dediğim yani bu, bu haftanın salısı değildi ya, önceki haftanın salısında normal aylık toplantısı vardı Merkez Bankası'nın para politikası kurulunun. Orada ben de dahil hemen hemen herkes ya artık Merkez Bankası buna bir tepki gösterecek diye bekliyorduk ki o zaman daha 2.20'yi bulmamıştı dolar kuru. Ve hiçbir şey yapmadı. Yapmadı evet. Bu, bu konuda gecikme olduğunu. Hiçbir şey yapmayınca bu sefer dendi ki bu işin çivisi çıktı. Yani insanlar öyle düşünmeye başladı herhalde. Hiç döviz satan yok. Aksine panik halinde döviz alışları başladı. Bu başlayınca işte biliyorsun 40'a dayandı. Oraya dayanınca Merkez Bankası bu sefer alelacele bir olağanüstü para politikası kurulu ilan etti. İşte nitekim o da geçen salı akşamı yapıldı. Çok gayet şey sert ama yani şu da var. bekle de bek düşünüldüğü kadar da sert değil. Hani mesela politika faizi yani haftalık para verdiği zaman bir haftalık borç verdiği zaman bankalara onun faizi bu politika faizi diyoruz biz ona dört buçukta ona çıktı yuh dendi. Beş yüz elli Puan bas puan birden yani 5.5 yüzde puan birden tam öyle değil çünkü fiilen 7.75'ten zaten parayı veriyordu bankalara. Şimdi diyor ki ben bu, bu yüzde %10 faizini kullanacağım ee, para verirken yani sonuçta 2.25 yüzde puan faizi arttırmış oldu. Şimdi büyük soru işareti şu bu sabah tekrar bakıyoruz tamam Fed'in de belki etkisi var ama ve bizim ateşi düşmüyor. Yani salı gecesi gece yarısından sonra bunlar ilan edildiği zaman 2.17'ye kadar düşmüştü dolar o gece. Sonra ertesi gün tekrar yükselmeye başladı. E bugün biraz daha yüksek. Şimdi tabii büyük soru da şu acaba bu faiz arttırımı da etkisiz mi kalacak sorusu büyük bir Bence soru. Evet, sürpriz faiz artışı da dövizi durduramadı. Şimdi burada e, birçok soru e, geliyor insanın aklına tabii ama e, en önemlisi mesela Erdoğan'ın e, yaptığı açıklama, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın e, nereye gidiyoruz diye bunu göreceğiz, bir süre sabredeceğiz ama faizin tekrar bir geri dönüşü veya döviz kurlarında olumlu istikamette gelişme olursa bu iyi niyetimizi korumak zorundayız ama aksi olduğunda iyi niyetimizi koruyamayız evet. diyor. Büyük Ve... bir tehdit geliyor yani. Evet Baş gene bir tehdit. B planımız evet. hatta C planımız da var diyor. Belki birkaç hafta sonra böyle bir çalışmaya açıklayabiliriz demiş. Şimdi bu yani ben doğrusu dillendirmek de istemiyordum ama bir süredir süpelenmeye e, de başlamıştım. Çünkü Merkez Bankası üzerinde çok ciddi bir e, siyasi baskı oluştu geçen hafta mesela neden karar almadı ben işte dün de yazdım bugün de yazdım Bu soruya cevap vermemiz lazım yani bir haftada ne değişti tamam döviz aldı başını gitti ama bunu tahmin etmiyor muydu Merkez Bankası ve salı sabahı açıklanan enflasyon raporunda açık bir şekilde görülüyor ki Türkiye ayrışmış benzeri ekonomilerden yani risk primleri en çok artan, risk primi en çok artan ülke olmuş, e, parası en çok değer kaybeden ülke olmuş, şeyin çok üzerine çıkmış piyasa faizi. Biz hep Merkez Bankası faizinden bahsediyoruz ama e, sonuçta Merkez Bankası faizi neden önemlidir? Çünkü piyasadaki diğer faizleri belirlediği, be evet. e, belirlediği için ya da be belirlemesi gerektiği için. Önemlidir. Yüzde on bire çıkmış. Bu Merkez Bankası yüzde yedi yetmiş beşten bankalara para veriyor. Devlet tahvili fiyasadaki faizi çıkmış yüzde on bire. Bu zaten para politikasının etkisini kaybettiği anlamına gelir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Zaten elinde Aralık sonu itibariyle, Ocak itibarıyla itibariyle Merkez Bankası'nın yeterince veri vardı. Bir tepki göstermek için. E, bunu yapmadı. Eşimin insanın aklına tabii şu geliyor. Neden yapmadı? Çünkü Gezi'den beri biliyorsun bir faiz lobisi. Heyülas'ı evet. bakan ortaya attı. Ve adeta sonra gene yakın zamanda bir ekonomi bakanı ekonomi bakanımız çıktı. Dedi ki millet faiz artışı istemiyor dedi. Şimdi biliyorsun millet lafı geçtiği zaman, millet iradesi falan dediği zaman oturup şeye geçeceksin, esas duruşa geçeceksin artık bu memlekette. Yoksa aksi takdirde vatan haini ilan ediliyorsun. Evet, vatan abi, bu Tam bu noktada ben bir şey daha ilave edebilir miyim? Yani bu, hükümetin e adeta borazanı halinde olan, daha doğrusu oradan doğruya artık Başbakan'ın sesi gibi okumaya başladığımız Yeni Şafak gazetesinde bugün manşet faiz darbesi diyor. Sadece lobisi de değil. Artık tabii. Üreten, üreten Türkiye'ye faiz darbesi. Faiz lobisinin doları yükselterek yaptığı şantaj başarılı oldu diyor. Merkez Bankası'nın politika faizini Tek seferde %4,5'tan %10'a çıkarması ekonomi hedeflerine darbe indirdi. Yükselen kurdan sonra bir de faiz maliyeti üreten kesimin sırtına bindi. %4'lük büyüme hayal oldu diye çok Şimdi sert bir... %4'lük büyüme ben paradoksal gibi geliyor insanlara ama bunu tekrarlayıp duruyorum. Dün de söyledim ama daha önce salı gecesi bir televizyon kanalına söylemiştim. Azında Merkez Bankası dair Kalkınma Partisi'ni iptal aldı. Çünkü eğer bu faiz tepkisi olmasaydı tabii ne kadar etkili olacağını bilmiyoruz. Orada hakikaten ciddi bir soru işareti var son 24 saattir. yani Biraz daha belki beklemek lazım, görmek lazım alıp başını gidiyordu kur. Zaten 2.30'lar yeterince çok büyük bir darbe. 2.20'ler bile büyük bir darbeydi ve ben zaten 2.20'lerin çıktığında artık birinci çeyrekte durgunluk yani ekonominin küçülmesi kaçınılmaz olduğunu düşünmeye başladım. 2030'larda otuzlarda bıraksan Merkez Bankası müdahale etmese Allah bilir nereye çıkacak bilmiyoruz ki. Beklentiler tamamen bozulmuştu. Yani bir anlamda yalanı olmuştu döviz ee, şeyi, piyasası. E şimdi bu durumda şey kaçınılmazdı küçülme. Çünkü bu biraz önce söyledim Türk firmalarının bu aşırı döviz borcu yüzünden çok ciddi zararlar etmeye başladılar zaten. Son bir aydır. E bu hem yükselecekti bu zararlar, hem kalıcı olacaktı. E o zaman ne bekliyorsunuz yani firma iflasları olabilir, iflas et mesela bile kesinlikle yatırımlarını son verecekler, işçi çıkartacaklar, çalışan çıkartacaklar. Ondan sonra şeyi fiyatları ithal yatırım mallarının fiyatları yüzde yirmi, yirmi beş, yüzde otuz dispi olarak yani reel anlamda artmış. Bütün yatırım planlarının revize edilmesi lazım bu durumda. Ortalık karışık. Herkes zaten durduyor. Hatta şey bile, yani tüketimi bile vatandaş kısıyor bu durumlardan. Cebinde döviz var. Aslında zarar etmiyor. Servetinde belki bir küçülme yok. Fakat ona rağmen eyvah ne oluyor diye kısıyorlar şeylerini, tüketimlerini. Kesinlikle ki zaten hala daha bir, birinci çeyrekte bir ...durgunluk tehdidi ortadan kalkmış değil... ...bakacağız döviz kuru geri gider mi gitmez mi... ...ama <gülüyor> bu yapılmasaydı... ...çok açık bir şekilde... ...zaten e, döviz... E, ...kurundaki bu... E, ...şok nedeniyle Türkiye ekonomisi... ...bir durgunluğa girecekti... ...onun için yeni şafağın diyor ...açıkçası zırva geliyor bana... ...saçma geliyor... ...şeyin ötesinde bir şey daha söylemek istiyorum... ...şimdi e, yani bu... Özellikle Gezi'den beri başlayan ama 17 Aralık'ta tan sonra da yolsuzlukların ilk üstüne gidilmesinden sonra da ayyuka çıkan, yani doğruya çıkan, tırmanan bu paralel devlet hikayesi kilişe. Şimdi aslında bugün Yeni şafa mesela okuduğu zaman insan artık paralel evren teorisine de geçmiş oluyor. Yani aynı konulardan bahsediyoruz fakat tamamen farklı. Mesela dün dolara talep artınca kur yeniden 2.32 seviyesine çıktı ve karar faiz lobisini sevindirirken üretici ve vatandaşları şoke etti diye ayrı bir tablo çiziyor. Şimdi bu öte yandan Yok ya zaten. Yok e, pardon ve bir de şeyi şok, şok halindeydi. Dolar <gülüyor> 2.39'a çıkmıştı bu <gülüyor> şeyden önce. Merkez Bankası'nın olağanüstü para politikası kurulu kararı almadan önce ve nereye gideceği belli değildi. Şimdi ben başka bir şey söyleyeyim. Yani. Bütün bu yeni şafağın manşeti zaten başbakanın biraz önce senin aktardığın sözleri. Bunlar aslında şeyi gösteriyor. Şimdi Merkez Bankası'nın bağımsızlığı gündeme geldi. Evet. Bizim şeyin hiç tahammülü yok iktidarında ne ancak iktidarlarında böyle bağımsız ekonomik kurumlar hele Merkez Bankası gibi çok hayati bir kurum böyle siyasi iktidardan bağımsız davranacak. Ondan sonra bu, bunu sindirmeleri işlerine mümkün değildi. İşte bugüne kadar bir şekilde buna tahammül edildi. Çünkü e, ortada büyük bir sorun yoktu. Şimdi bu, bu sorun ayan beyan ortaya çıkmış durumda ve bana öyle geliyor ki hükümetin içinde de büyük bir görüş ayrılığı var bu konuda. Ama başbakan işte diyor bu şimdi dediği gibi döviz geri gitmezse efendime söyleyeyim işte ekonomide de büyüme olmazsa bu belli ki Merkez Bankası'na fatura edilecek bu. Bu sadece başkanına fatura edilmez bu bizzat Merkez Bankası yasasını da değiştirirler. Yani bu anayasa değişikliği falan da gerektirmiyor ki bu en önemli 2001'in yani Kemal Derviş reformları dediğimiz o işte banka sistemini şeyine oturtan, sağlamlaştıran, sağlam temellere oturtan, ondan sonra da merkez bankasının işte şeyini bağımsızlığını sağlayan o devrim niteliğindeki reformların en önemli şeyini parçasını tartışmaya başlayacağız. Oradan bir geri gidiş olursa, o zaman hani yeni Türkiye, eski Türkiye karşılaştırması yapıyorlar ekonomik olarak en azından eski Türkiye'ye doğru. Hızla yol alacağımız kesin yani. Evet, Tedikleri bence de yeni Türkiye lafları edilsin. Yani bu noktada şunu da ilave etmeye çalışayım ben dem söz dersen. Yani, yani bugün çok tayin edici aslında iki olay birden. Bir tanesi işte bu senin de dediğin gibi. Merkez Bankası'nın yani Kemal, Kemal Derviş döneminde yapılan bu reformların hatta devrim niteliğindeki reformlardan da geri dönüşün izleri var. Hem Erdoğan'ın açıklamaları işte tabii her zaman söyledik biz diyor malum bağımsız bir kurum biz bugüne kadar müdahale etmedik. Ama maalesef birileri hep bizim baskı yaptığımızı yazarlar diyor. Şimdi İyi niyetimizi koruyamayız dediği bir tehdit var ve B planı, C planı diye. İşte o B planı, C planı içinde herhalde yönetimi, o da tabii yasalarla oluyor ama 5 yılda bir değiştiği için ne zaman unuttum Erdem Bahçı, galiba 3-4 yıl oluyor, <gülüyor> onu değiştirebilir tabii. Ama yani işte bir de şeyde dinleyecek birini getirebilir ama esas tabi herhalde B planı ya da C planı hangisiyse bizzat Merkez Bankası yasasını değiştirmek Evet ve sorunlular hesap verir diye de bir laf evet. etmişti bir gün önce. Çok önemliydi. Şimdi bu birinci nokta. ikinci ve senin dediğinden biraz daha bir uzantıya geçiyorum. Eski Yeni Türkiye meselesinde çok önemli bir şey. Gene Yeni Şafak'tan okuduğumuz zaman çok net görülüyor. Komploya format diye bir sürmanşetten bir haber var. İstanbul Emniyetinde 17 Aralık komplosunu yapan ekibin görevden ayrılmadan önce bilgisayarlara format attığı ortaya çıktı diyor. Tapelerde de ıslak imza yok diyor. Yani bir çeşit artık tamamen şeyde de bir değişiklik olduğunu, hukuk devletinin yani savcı ve yargı sisteminin değişmekte olduğunun açık belirtileri var. Böylece paralel hakikaten paralel kainatlara, evet, evet. evrenlere de geçmiş oluyor. Bu demiş. olan gelişmeleri gazetelerden okuyan biz faneler için ise oldukça karışık bir durum söz konusu galiba. Mesela Akşam Gazetesi'nin Sürmanşet'ten attığı bir demeci var. Orada da Murat K Keltikoğlu evet, e Keltitoğlu. Keltitoğlu bir açıklama yapmış. Bu Merkez Bankası'nın faiz silahını çektiğinden bahsediyor ve en büyük sebep olarak da ekonomide ciddi risk yok ama beddua edenler paralel yapanın bu tablo karşısına günah çok büyük şeklinde de açıklamalar yapılıyor. <gülüyor> evet, yani gülelim mi yoksa ağlayalım mı bilemiyorum. Evet yani olacak iş değil. Peki bu kadar sağlam da ekonomi de bu paralel çete dövizi şey diyor bir skandal ortaya attı diye o zaman hiç yani ekonomiye zarar gelmesin diye <gülüyor> yolsuzluklar araştırılmasın Türkiye'de. Evet, aynen Aa, öyle. Ondan sonra her şeyi örtbas edelim. O, o zaman sanki ki, kimi kandıracağız yani? Hani işin il, ilkesel boyutunu etik ahlaki boyutunu bırakmıyor ama hani salt ekonomi işte yolsuzluk siyaset ilişkisi açısından düşünsen bile de kimi kandıracaksın yani? Türkiye'nin yapısal sorunları bu. Bunu zaten ne, ne zamandır söylüyoruz bu. Kırılgan bir ekonomi. Kılgam denince mesela şeyler bir takım rating ajansları, oo, onlar da uluslararası komplonun bir parçası oluyor. E kusura bakma yani bu para gelirken, ekonomi büyürken <gülüyor> iyiydi de şimdi bu para neden gelmiyor diye millete neden şey diyorsun sen vatan ayını ilan ediyorsun. Bu para gelmiyor çünkü ekonomik parametreler değişti. Evet. Evet. Yani bu kadar basit, sen bu, bunun köklerindeki iktisadi nedenlere bak, çeteyi meteyi bırak yani paralel devleti. Ayrıca diyelim ki benim işte beklediğim gibi hakikaten bir küçülme oldu. Bunun tabii şiddetini de tam bilemiyoruz. Burada döviz kuru çok hayati kritik bir role sahip. Yani düşmezse hakikaten yandı gülüm keten elva. Çifte çünkü şey olacak, ne derler çiftte kavrulmuş olacak. Ama Şeyin bu bu ne oldu ne ölçüde küçülürse küçülsün ekonomi bunun sorumluluğu merkez bankası dedi, çete dedi, uluslararası komplo dedi, faiz domis dedi. Ne, ne dersen de sonuçta şeyin can acıcak mı vatandaşın acıcak. Evet vatandaş ne yapacak bu durumda, ne tepki gösterir? Aa, vay bizim şey, gül gibi hükümetimize kıydılar, başbakanımıza kıydılar bunlar, bu namusuzlar. Biz şimdilik daha çok mu destekleyelim diyecekler, ne diyecekler? Yoksa akıllarına şu mu gelecek ya, burada bir yanlış bir şeyler var, yanlış giden bir şeyler var diye bir, bir soru işareti çıkı, uyanacak mı? Valla ben zaten Kalkınma Partisi seçmenin bir kısmında bu soru işaretinin şey uyanacağını düşünüyorum. Evet, yani ekonomist olarak sana sürekli danışıyoruz ama maalesef yeterli kalmadığın durumları da itiraf etmeliyim. Bundan sonra Dawkins'le konuşmaya karar verdik. O da yeni bir açıklama yapmış, kara delik yoktur, gri delik vardır diye. benim Ben bu paralel kâinat meselesini <gülüyor> onunla konuşmaya karar verdim. <gülüyor> <gülüyor> yani çok endişe verici aslında bütün genel değişme evet yani bir akıl akıl tutulması var gibi duruyor yani e, bence vahim olan o her planda e, bizzat başbakan ve yakın çevresinde çok ciddi bir akıl tutulması var e, rasyonel olarak akılcı olarak e, gelişmeleri sorunları teşhis etme kabiliyeti bence kayboldu hani baştan bunu acaba bir Hani siyaset propaganda aracı falan mı diye düşünüyorduk bütün bu söyleme. Ama bence galiba hakikaten buna, bunlara inanılıyor. O zaman durum daha da vahim demektir. Türkiye gibi bir ülke, açık piyasa ekonomisi, ciddi temel yapısal sorunları var. Her şeye rağmen bir demokrasi. Böyle bir ülkeyi böyle irrasyonel şeylerle, göretemezsiniz yönetemezsiniz. Yani. Evet, sabrımız tükendi gibi, tehditlerle tükenebilir diye. Evet, zor yani. Ee, göreceğiz. Evet. Maalesef hep beraber. Evet, göreceğiz. İki hafta sonra bakalım ne konuşacağız. Peki, çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le ekonomik gidişat. Açık kastte Turn, turn, turn the birds grubundan dinlediğimiz bir Pete Seeger standardı diyeyim, klasik hatta yani incilden yapılan alıntılarla hayatın nasıl bir döngü içinde olduğunu çok esaslı bir şekilde anlatan bir hikaye. Pete Seeger bunu ilk plak yaptığında hiç ilgilenilmemiş ama The birds'un bu. Şimdi dinlediğimiz versiyonundan sonra Amerika'da e, hit dedinlen, denilen yani çok satılan parçalardan biri haline, plaklardan biri haline gelmişti 1960'larda. Pete Seeger'ın ölümünün ardından devam ediyoruz. Bu arada bir ufak kendini düzeltme yapayım. Bir selfie yapayım. Demin Dawkins, Dawkins dedim, halbuki Hawking olacaktı. deliklerle ilgilenen ve paralel evrenle, kainatla ilgilenen kişi Dawkins'da ilgileniyor ama esas olarak ben Stephen Hawking'i kastetmiştim ve zaten bundan sonra Seyfettin Gürsel gibi uzmanlar yerine daha çok öyle astroloji ile ilgilenenleri çağırmamız gerekebilir diye. Tam da bundan bahsederken ben sana bir soru sorayım. Ama ben benim bir iyi haberim vardı. Onu programın sonuna mı sakladım? Sakla. Çünkü tamam. bu çok bağlantıyı kurdum ben şimdi evet, soru, tamam, soru tabii, tabii. geliyor. Erdoğan Bayraktar'ın milletvekilliğinden istifa dilekçesi ne olmuş? Ya çok çetrefilli bir soru. Nerede? Nerede? Başbakanın masasında mı? Bilinmiyor. Kara delikte kaybolmuş. Hmm. Başkent siyasetinin karanlık dehlizlerinde kaybolmuş daha Nasıl doğrusu. Da farklı bir yer değil hani. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan sonra oğlu gözaltına alınıp bırakıldı. Sonrasında bakanlığı da milletvekiliğinde bıraktım, istifa ettim diye televizyona da konuşmuştu. Hatta sesini de vermiştik. Belki bir daha da e, kullanabiliriz. Çok ...acayip bir geceydi. Ondan sonra da... ...Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı... ...Kobi Eski Başkanı... ...Dilekçenin akıbeti ne oldu kimse bilmiyormuş. Bunu bilen varsa yani Selahattin'le de bir konuş... ...bir faydamız olsun şurada açık gazetede... ...memlekete, millete bir parçacık. Yerini söyleyin bulunsun şu dilekçe. Çünkü... Epey bir süre geçti. Dilekçenin akıbetini merak konusu olunca önce ne dilekçesi demişler. Böyle bir dilekçe filan yok. Sonra Bayraktarın istifa dilekçesini zaten yanlış yere verdiği anlaşılmış. Meclis başkanlığı yerine AKP Genel Merkezi'ne göndermiş. Yani şeye göre, usule, bilinen usule göre yanlış. Yoksa elbette eski bakana göre doğru çünkü her şeyin merkezi bir çeşit kıble gibi. Zaten AKP genel merkezi. Şimdi Esrar İngiliz dilekçe gittikçe İngilizler, Amerikalılar şey der. İngilizler The plot thickens derler. Yani gittikçe karmaşık bir hal alıyor hikaye. Dedektif hikayesi der gibi. Burada da öyle olmuş. Kulislere bir takım söylentiler gelmiş. Günlerce AKP genel merkezinde beklemiş Dilekçe. Şimdi herkes soruyor Dilekçe nerede? nerede? Ondan sonra birkaç gün önce Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş e, ilettik demiş Grup Başkan Vekillerine e, hangi aşamada demişler Ya o, o, bakın o konuda net bilgim yok Dilekçe'ye bakamadım demiş bu açıklamaya ...rağmen... ...Dilekçe'nin AKP Grup Başkan... ...vekillerine de ulaşmadığı ortaya çıkmış. Bil bakalım nerede? Evrak birimine... ...gelen evrak birimine baktın mı? Gözünden kaçmış olsa gerek. Yokmuş zaten. Orada o yüzden bir, kaçmış demek ki. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı... ...görmemiş. Gelen evrak birimi de görmemiş. E, o zaman... ...tabii haliyle ne oluyor... Tabiatıyla bakanlık devam ediyor. Pardon e, milletvekilliği. Bakanlık etmiyor. Şimdi eğer meclise ulaşmış olsaydı üç tüzük ne diyor? İşleme alınacak ve milletvekiliğinin düşmesi için genel kurulunda oylama yapılacaktı. Ama yapılamadı. Siz şimdi soruyorum. Dilekçe nerede? Karadelik demiştiniz. Peki bakan nerede? Pardon. eski bakan, milletvekili Bayraktar nerede? Artık bakmayan değil mi? Kötü bir espriydi. Tamam. Ee, nerede? Nerede bu milletvekili? Yani mecliste olsa gerek herhalde. Ankara'da olsa gerek. Nasıl olur? Ya, ya da memleketine dönmüştür. Duyulduk. Bak istersen bir haber ve soralım yani. Artık vekil değil. Sayın Bakan soruşturmada sizin oğlunuzun da ismi geçmişti. Her ne kadar serbest bırakılmış olsa da sabah iki istifa haberi geldi. İçişleri Bakanı ve Ekonomi Bakanı'ndan sizin tavrınız ne olacak merak ediliyor. Sizi dinliyoruz. Ben müsaadenizle bir basın açıklaması şeklinde çok kısa bazı ifadelerde bulunmak istiyorum. 17 Aralık tarihinde 17 Aralık tarihinde yapılan operasyon dosyasında şahsımı rencide edecek veya izah edemeyeceğim hiçbir husus yoktur. Ancak Sayın Başbakan'ın istediği istediği bakanla çalışmak veya istediği bakanı görevden almak en tabii hakkıdır ve yetkisidir. Ancak Sayın Başbakan'ın istediği bakanla çalışmak veya istediği bakanı görevden almak ...en tabii hakkıdır ve yetkisidir. Fakat... ...düşvet ve yolsuzluk ifadelerinin... ...bulunduğu bir operasyon... ...sebebiyle istifa ediniz... ...ve beni rahatlatacak... ...deklarasyon yayınlayınız... şeklinde tarafıma... ...baskı yapılmasını kabul etmiyorum. Fakat... ...düşvet ve yolsuzluk ifadelerinin... ...bulunduğu bir operasyon sebebiyle... ...istifa ediniz... ...ve beni rahatlatacak... ...deklarasyon yayınlayınız şeklinde tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum. Soruşturma dosyasında etmiyorum çünkü soruşturma dosyasında var olan ve yasalara uygun olarak onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatıyla yapılmıştır. Bu minvalizlere bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa istiyorum. Ancak bu milleti ve bu vakit Rahatlatmak için Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyor. Yüce milletimize saygılar sunuyorum. Sayın Bayraktar, Alo. bu tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum. Cümlenizi, cümlenizi biraz ayrıntılandırmak ister misiniz? Bu baskının mahiyetine ilişkin nasıl bir bugün, telkin oldu? Bugün, Kendi inisiyatifiniz nedir? Bugün bize işte iki metin gönderildi. Bir tane istifa metni. Bir tane de deklarasyon metni yani ben tabii ki takimi rahatlatmak isterim ama böyle bir durumda bu işin yanlış olduğunu ifade ediyorum ve hayırlı olsun diyorum. Peki Sayın Bayraktar çok teşekkür ediyoruz. Gelişmeleri izleyicilerimize teşekkür. aktarmaya devam edeceğiz. Evet söyle bakalım. Hafızam tavizelendi. Gelen evraka baktın mı? Neredeymiş? Gelen evrak yok dediğiniz üzere. Yapacak bir şey var mı? Yok. O da yok. Peki bir B planım var mı? Yok ama yani yeni bir sistem düşünüyoruz. Alışılmışın dışında. Ben düşünmüyorum. Başbakan Erdoğan düşünüyor ama bu konuyla alakalı mı değil mi onu tam olarak bilmiyorum. Evet bu durum böyle. Bu Hı -hı. kara delikten giden bir bakan bir de dilekçesi var. İstanbul bir de milletvekili var. Peki, genel, yani şey Toplantılarına katılıyor mu meclis toplantılarına acaba? Zannedersem hayır. O katılsaydı bununla alakalı bir haber mutlaka çıkardı. Ne yapıyor? E, kulislerde mi dolaşıyor? Eskiden Kingston Trio'nun bir e, ilginç şarkısını geldi aklıma şimdi. MTA diye. Metropolitan Transit Authority yani metro sistemi şeyin Boston'un biletsiz girmiş adam çıkmasına izin verilmiyorlar sistemde. Dolayısıyla ebediyete kadar orada bütün trenlerde gidiyor, her sallıyor filan etrafa. Adam çıkamıyor. Ebediyen dolaşacak metro sisteminde diye. Şimdi meclis kulislerinde ister misin Bayraktar'da böyle sürekli dolaşıyor olsun bir hayatta. Hayalet meclis, Evet. Mecliste ucuz yemekler filan da idare eder. Çok ucuz. Neyse o konuya farklı bir günde değiniriz. Hadi Salih oldu da İstanbul Başsavcısı geldiğimiz belli olsun ciddi değişiklikler yapacağız demişti. Sözün eri çıkmış ve acayip 192 savcıdan 90'nın görev yeri değişmiş. Ağlayanlar var giderken alkışlanarak 30 yılı aşkın bir süredir basın savcısı yapan Nermin Altınok'ta görevden alınıp duruşma savcılığına çekilmiş. Celal Kara ve Mehmet Güzgeç'in görev yerleri değiştirilmiş e-postayla e yani elektronik postayla gönderilmiş e geldiğimiz belli olsun demişti de olmuş yani kaçakçılık örgüt ve ekonomik suçlar tek büroya gelmiş sahtecilik dolandırıcılık suçları do soruşturma bürosuyla mal varlığına karşı suçlar soruşturma bürosu kapatılmış. Onlar kara deliğe gönderilmiş. Bu iki büro genel soruşturma bürosu adı altında birleştirilmiş. Hafıza deliğine gönderilmiş. Daha doğrusu evrakla, evrak da doğrudan artık savcılığa gitmiyor. Takip izni almak için özel büro kurulmuş. Ve tek bir cumhuriyet savcısının sorumluluğunda... Belirli katipler görevlendirilerek teknik ve fiziki takip işlemleriyle gizli soruşturmacı atanma işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla ne kurulmuştur? Yeni bir büro. Adı ne? Teknik Büro. Ben değişiklik teklifinde bulunmayı düşünüyorum. Teknik Büro konusunda mı? Evet. Ne gibi bir değişiklik düşünüyorsunuz? Kozmit Teknik Büro dersin. Kod. Kod. Kozmit evet. Teknik Büro. Olabilir tabii ki neden olmasın. Neyse beni kim dinler zaten ee, böyle bir durum var çok çok ciddi aslında ve o savcılar 17 Aralık so yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcıların dosyelerinden alınmadan önce Reza Zarrabın ya da Rıza Sarrafın mal varlığına uygulanan tedbirin kaldırılmasına itiraz etmeye de hazırlanıyorlarmış artık hazırlanamayacaklar. Ve Fenerbahçe'nin son kongresinde Aziz Yıldırım'a karşı başkanlığa adaylığını koyan aydınlar ve zorluyu da ifade ettiklerini söylemişler. Birinci yolsuzluk soruşturması kapatılıyor mu? Hafıza deliğine atılıyor mu acaba? Savcı Kara mesela Sarraf hakkındaki tedbire itiraz edememiş görevi değiştirildiği için. Yani artık çok hızlı bir şekilde geçiyor galaksiye yolculuk gibi bir şey. İki gün önce tutuklu şüpheli Rıza Sarraf hakkındaki tedbirin kaldırılması yönündeki karara itirazını hazırlamış ama 45. asliye ceza mahkemesine doğru ışınlanmış yüzgeçte birinci çocuk ceza mahkemesine duruşma savcısı olarak atanmış tek savcı kalmış Rıza Sarraf'ın şüphelisi olduğu dosyasının savcısı Ceylkar'a infaz savcılığında görevlendirilmiş şu anda iki savcıdan Mustafa Erol'un da yeri değiştirilmiş. Onun nereye gittiğini yazmıyor. Ekrem Aydın Er kalmış. Yeni savcılar görevlendirildi mi? diye tabii senin aklına da geliyor. Böyle çok tayin edici önemli. Yani, Tarihin en büyük so yolsuzluk soruşturmasından bahsediyoruz. 17 Aralık'tan bu yana öğren. Daha önce gelmemiş, hiç aklıma gelmeden. Yeni hiç savcı Olmamış. Hiç düşünmediğim ya da hiç aklıma gelmeyen şeyleri düşünmeye başladım. Mesela savcı isimleri. Ben hayatımda hiç bu kadar fazla savcı ismi duymamıştım. Ama sağ olsun bu 17 Aralık operasyondan sonra gazetelerde oldukça fazla sayıda savcı ismi ve görev tanımına da maruz kaldık. Kötü bir şey mi bilmiyorum. İyi haberini daha bekliyorum senin. Son, sonra şu şeyi tamamlayalım. Paralel devlet meselesi. Arzu Yıldız da T24'te yazmıştı yani paralel devlet masalının diyor bugün Şahin Alpay da aynı şeyi söylemiş masala kendileri de inanmıyor demiş ve yani mitin 17 Aralık'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde başlatılan operasyondan daha 8 ay önce biz de burada okumuştuk Şahin Alpay'da onu hatırlatmış bugünkü yazısında. Reza bazı bakanlarla ilişkisi üstünde durulduğunu ve sonuç bölümünde raporun ya hükümet aleyhine kullanabilirse diye bizzat başbakanı uyardığını öğrenmiştik Arzu Yıldız'ın haberinden. Şimdi de paralel devlete dair ileri sürülen yegane delil, delil tırnak içinde fos çıkacağı benzer renziyor diyor. Başbakan yardımcısı Mehmet Ali Şahin bir Yargıtay üyesinin Gülen'den talimat aldığını iddia etmiş ve iddiasını kapalı zarfla Yargıtay'a iletmişti. Cumhuriyet Gazetesi de söz konusu Yargıtay imamının Adalet Akademisi Başkanı Hüseyin Yıldırım olduğunu yazmıştı. Yıldırım yasal yollara başvuracak, iftiradır demiş. Hürriyet Gazetesi'ne de Gülen'le hayatında hiç görüşmediğini hayatındaki iddia, hakkındaki iddiaların hükümetin hakimler, savcılar, yüksek kurulunu denetimi altına alma çabasında zemin hazırlamak için ortaya atıldığını söylemiş. Ee, yani böyle bir durum var. Ne olacak? Ne olacak? Bu mu sorunuz? Evet. Genel olarak mı soruyorsunuz ne olacak diye. Yani yeni bir sistemden bahsediyoruz. Alışılmışın dışında bir planı varmış Başbakan Erdoğan'ın. Bugün üçüncü defa tekrarlıyorum. Ne olduğunu gerçekten çok merak ediyorum. B ve C planları dışında da alışılmış bir plan olduğunu merak ediyorum. Hep beraber bekleyip göreceğiz galiba bu alışıldık. Son zamanlarda da zaten hiç, alışılmadık, hiç görmüyoruz ya alışılmadık şeyleri. Şimdi daha alışılmadık bir şeyle karşı karşıya kalabileceğimiz gibi bir tablo çıkıyor karşımıza. Peki fezleke nerede? Hadi şeyi bulamadım. Bir zannettiniz. Bütün böyle şey soruları bana soruyorsunuz. <gülüyor> şeyi bulamadın. Bayraktar'ın istifadeye ekçesini bulamadım. Bari Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın fezlekesindeki hataları bul. Hakkında. Usul hataları. Nerede? Ya onu bana değil CHP'den Gürsel Tekin'e sormanız lazım. O elinde bu tip fezlekelerin bulunduğunu söylüyordu. Daha önce de dile getirmişti. Son bakanlar hakkındaki fezlekelerin de bulunduğunu e, ima eden bir konuşma gerçekleştirmişti geçtiğimiz günlerde. E, bu sorunun muhatabı galiba e, bu belgelerini bulup durup da açıklamayan çeşitli imalarda bulunan milletvekilleri olsa gerektiği düşünüyorum. Evet. Peki. Haber artı birden de bir iki haberle kapatabiliriz aslında. Polis dosyasına giren bir telefon görüşmeleri var. 21 Temmuz 2013 sabah satışı meselesi var. Türkiye'nin büyük medya gruplarından biri. Başbakan Erdoğan medya grubunu satın alan şirketin başındaki isimle görüşmüş. İş adamını önemli bir konu için yanına çağırmış. Ve görüşmeden sonra da devreden çıkmış satın alınmayı yürütmesi için etkili bir bakanı görevlendirmiş. Sonraki ilk telefon görüşmesi bir ay sonra 20 Ağustos'ta iki iş adamı kendi aralarında konuşuyor. İş adamı X bana görev verdi ben halledeceğim diyor. Öbürü Y tamam sana, sana ne ne konuştun ne dedin diyor. X Valla ben abi dedim yani ne dedim yani ne şey ederse böyle bir kırk yılda böyle bir görev verilir güya sizlere de yani bunu yapmanız lazım diyor. Bunun şeyi yok diyor. Kaçar tarafı yok diyor. Ben de dedim ne emir verirseniz biz de elimizden geleni yaparız dedim. Ne diyeyim abi ben bunu söyledim. Başka ne diyeyim abi söyle diyor. Yani tercüme etmişler. Bakan iş adamlarına çaresi yok diyor. Bu medya grubunu satın alacaksınız devletten inşaat işleri alan. İş adamları aslında verilen görevden memnun değiller ama hayır deme alternatifleri de yok. Sonraki aşamada bir havuz diyor Kimin ne kadar para koyacağını bakan belirliyor. İş adamları konuşurken polis yine kayıttı. X bu da hey yüz verdiği yere sen yani sen neyi konuşuyorsun kardeşim ya sen 20 vereceksin de Allah için Z'ye fazla oldu tek mağdur olan Z oldu sen 30 vermen lazım Z'nin de 20 vermesi lazım doğru mu doğru iş adamı y 96 yani düşük rakam verseydim almazdı öyle mi diye görüşmeler devam ediyor. X diyor ki ölü gazeteyi satın aldırıyor. Bir milyara televizyonlar. Ne yapacaksın bu saatten sonra televizyonu falan öyle değil mi? Haksız <gülüyor> değil tabii ki. Bu saatten sonra televizyonu ne yapacaksın? <gülüyor> ee, öyle tabii diyor Y. Öyle paraları falan yok. Çok da borçlandı. Öyle çok da borçlandı şey. X E tabii kontrolü kaybettiler abi yani. İş adamı hı hı diyor Y. X de bu hükümet gittiği çökerler bak diyor. Böyle işte. Televizyondan bahsediyoruz. Güzel. Evet, Konuşmalar var. Sabah ATV havuzunu Erdoğan mı doldurdu deniyor. Yolsuzluk operasyonunun ikinci dalgası. Habersol'dan gelen bir haberdi bu. Evet. Sayıştay'dan da gizlendi. Ek Hüseyin Özey'in Eko kulis haberi epey eski. Maliye'nin vergi borcu olan şirketlerle yaptığı uzlaşma ve vergi indirimlerinin tutanaklarını talep etmesine rağmen sayıştaya vermediği de ortaya çıkmıştı. Eski bir haber, çıkmıştı. hatırlatma olsun diye. Hatırlattık evet, bunu evet. da. Böyle bir durum tamam, var. var. Evet. Yavaş yavaş bitiriyoruz. Bitirirken bir e, duble demokrasi paketi almak ister misiniz? Alayım. Mutsuz, her zaman? Buzsuz. Sek. Evet. E, bu duble demokrasi paketini Ömer Şahin bugün kullanmış. E, yazısının başlığı olarak. Hükümet yerel seçim öncesinde meclisten duble paket çıkarmak için düğmeye basmış. Ve 4 ay önce hazırlanan 4. paketin e, paketi son şekil verilirken 5. paketin ise ilgili kulağındaymış. Paket paket. Her iki paketin de e, meclisin tatile gireceği 15 Şubat'a kadar çıkarılması hedefleniyormuş. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna açıkladığı 4. pakette önemli değişiklikler yapılmış. 5. pakette ise yeniden yargılanma, telefon dinlemeleriyle fişlemelere ağır ceza Jandarmanın sivilleşmesi, bakın jandarma sivilleşiyor gibi düzenlemeler varmış. Ayrıca Aleviler ve gayrimüslimlerin beklediği adımlar ise, için ise, bilin bakalım, var mı bir tahmininiz? Nokta nokta koydum. Tekrar ediyorum cümleyi. Aleviler ve gayrimüslimlerin beklediği adımlar için ise, nokta nokta nokta bulamadım. Yani onlar da bulamamış olsa gerek de henüz bir işaret görülmüyormuş. Başbakan Erdoğan bizzat açıkladı. dördüncü paket revize edilmiş. Radikal'in ulaştığı bilgilere göre pakette en çarpıcı değişiklikler toplantı gösteri ve, toplantı ve gösteri yürüyüşlerini düzenleyen yasa maddesinde olmuş. O meşhur 2.911 sayılı kanunun 7. maddesinden bahsediyoruz. 2.911 sayılı kanundan bahsediyoruz. Bunun 7. maddesine göre açık yerlerdeki toplantılar ile gösterilerin, yürüyüşlerin güneş batımından 1 saat öncesine kadar kapalı yerlerdekilerin ise e, 23.00'a kadar yapılabildiğine dikkat çekmiş Ömer Çelik. Neden güneş batımından bir saat önce? Bilmem. Ya benim aklıma ilk olarak vampirler gibi çeşitli metafizik o, unsurlar geliyor. Olur mu canım öyle şey? Ama işte yeni bir düzenleme yapılmış. Bu konuyla da alakalı hükümetimiz düşünmüş pakette artık açık yerlerdeki toplantı yürüyüşleri güneş batmadan önce dağılacak şekilde diye bir miktarcık uzatılıyormuş o bir saat önce değil güneş batmadan önce şeklinde düzeltilmiş Esnek ayrıca kapalı bölgelerdeki 23.00 tarihine kadar yapılacak olan toplantı gösteri yürüyüşlerine dair olan zaman düzenlemesi de 24.00'a bir saatlik daha şey vermişler mühlet vermişler Böyle bir durumdan bahsediliyor bu, bu madde içerisinde de bu maddeye göre önemli bir ekleme bu madde önemli bir ekleme daha yapılmış belki bu ilginizi çeker stadyumlar kapalı yer kapsamına alınmışlar böylece e, gösteri ve yürüyüş toplantılarının sadece 24 saate kadar stadyumlarda yapılabilmesinin önü açıldı. Gece 12'ye kadar miting yapabileceksiniz stadyumlarda gibi bir durum söz konusu olacakmış. Stadyumlar eskiden açık alan mıydı? İşte öyle görünüyormuş. Ben her Üstü zaman salon diye diyorum. gitmişimdir stadyumlarda maçlar mesela kapalı salon diye değil Giz. bir anlayış mı? Evet çeşitli maddeler de önümüzdeki günlerde konuşmak gibi bir durum söz konusu olabilir. Verileri sıkı koruma gelecekmiş. Dinleme ve tedbiri alınacakmış. Gizli tanıkta yeni bir dönem olacakmış ekonomik e, suç tanımı yani geçtiğimiz aylarda konuştuğumuz ne varsa bunlar da bu paketin içerisine girip demokratikleşme paketi olarak duble şekilde e, kamuoyuna da duyurulacakmış yakın zaman içerisinde paralel gelip. diyelim ve bitirelim dubleden daha güzeli paralel Pete bitirelim gene çekicim olsaydı diyor Efahe'de hemen çok standart iyi bilinen parçalarından biriyle bitiriyoruz bugün de. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Efahe parçayı Peter, Paul ve Mary üçlüsünün söylediğine ilave etmeliyiz. I'd a warning, I'd sing I love the Queen. My brother dances to it all. a che casse